Merhaba, bu haftanın haberlerine geçmeden önce dün sabah saatlerinde edebiyatımızın önemli isimlerinden Ahmet Oktay'ı maalesef kaybettiğimiz haberi gelmişti. Zaten bahsedildi burada da çokça ama kitap köşesinde de tabii ki adını bir kez daha anmış olalım Ahmet Oktay gerçekten de. Önemli isimlerden biriydi ve e, açıkçası bu son zamanlarda çok fazla böyle haber vermeye başladık ve bir taraftan da bir e, belli bir kuşağın yavaş yavaş aramızdan ayrıldığının da bir göstergesi bu. E, tabii ki e, burada hepsinin adını bir kez daha anıyoruz bu vesileyle. Ee, bu e, haberin ardından diyelim e, 8 Mart yaklaşıyor biliyorsunuz ve dolayısıyla ona göre e, Kadınlar Günü'ne yönelik e, bazı programlar yapılıyor. Bunlardan biri de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi e, Bomonti e, kampüsündeki konferans salonunda bir e, etkinlik düzenleneceği açıklandı. Kadına karşı şiddet, şiddete karşı roman başlıklı etkinlikte üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden yüksek lisans öğrencileri tarafından bir e, inceleme yapılacakmış. Nedir bu? Ayrıntısı Fakir Baykurt, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Leyla Erbil, Ayra Kutlu, Pınar Kür, Bekir Yıldız, Aslı Doğumcu ve Seray Şahin'in romanlarının kadına yönelik şiddet teması etrafında inceleneceği açıklandı. E, etkinliğin Açılış konuşmalarını Handan İnci ile Fatma Gülberk'ta yapacakmış. Nükhet Esen de bir kapanış konuşması gerçekleştirecekmiş. E, oturumlar işte Mazan Haydari ile Itır Erhat e, tarafından yönetiliyor. Ayrıca etkinliğin sonunda Pınar Kür ve e, Aslı Tohumcu'nun katılacağı bir panelde Edebiyat Neyi Değiştirir sorusu tartışılacakmış. E, programın ayrıntıları üniversitenin internet sitesinden bulunabilir bu arada. E, öğlen gibi başlayıp, akşam üstüne doğru devam eden bir etkinlik. Bugün yine aslında unuttuk, ayın odak yazarı biliyorsunuz burada yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin geçen yıl başlattığı ve her ay bir yazarı konuk ettiği odak yazar söyleşilerinin burada vakit geldikçe hep tanıtmaya çalışıyoruz fakat saati tabii tam uymuyor. Bugün de yine 3.30'da Odak Yazar Söyleşilerinde Ecel Temel Kur'an konuk oldu, moderatörlüğünde Hikmet Hükümenoğlu yaptı biraz geç kaldık. Geçen hafta söylememiz lazım ama e, bir vesile şimdi unutmayalım. Mart ayında iki yazar olacak bu e, odak yazar e, etkinlikleri kapsamında. Şimdi Ece Temel Kur'an o yüzden aslında biraz ay başında yapılmış. 24 Mart'ta da ay sonunda da e, yine 3.5'da bu Monti Kampüsü'nde Karin Kara Karşılı e, odak yazara konuk oluyor. Onu da en azından şimdiden söylemiş olalım. Son olarak da bu e, iki gün önce İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'nin programı açıklandı. Bu yıl biliyorsunuz 20.si gerçekleştiriliyor ve 3-28 Mayıs tarihleri arasında izleme şansımız olacak. Türkiye'den, yurt dışından çeşitli oyun, dans, performans ve yan etkinliklerden oluşan zengin bir program açıklandı. Fakat bu Tabi spesifik bir bakış yaparak biz burada özellikle edebiyat severlerinin de dikkatini çekecek bir program oluşturulduğunu görüyoruz. Burada biraz onlara e, değinmek istiyorum. Mesela Orhan Pamuk'un e, Aynı adlı film senaryosuna Mesut Arslan tarafından tiyatroya uyarlanan gizli yüz var. Onu e, göreceğiz 6-7-8 Mayıs'ta moda sahnesinde. Evet. Jonathan Liddell'in aynı adlı kitabından tiyatroya uyarlanan Merhametliler var. E, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan soykırım e, etrafında dönen bir oyun bu. Ünlü e, Portekizli e, şair-yazar Fernanda Pessoa'nın yaşamı ve yapıtlarından esinlenerek tiyatro sahnesine uyarlanan bir oyun, e, oyun. Zulu Luzo oyunu var. E, dikkatimi çeken Shakespeare'in bütün ölümleri bu oyunda Shakespeare oyunlarında sahne üzerinde gerçekleşen 75 ölüm İngiltere'nin ilginç 4 clownu tarafından İngiltere'nin en yetenekli 4 clownu olarak bilinen Spy Banke topluluğu tarafından canlandırılıyormuş. Bu da yine 24 25 26 Mayıs'ta Moda sahnesinde olacak. E, yerli yapımlar da var. E, zaten festival genel olarak 21 yerli yapımın Türkiye Premier, e, premierine ev sahipliği yapacakmış. Bunlardan işte edebiyatla daha çok ilgili olanları da Godoy'u Beklerken var 3-4 Mayıs'ta. E, Aslan Asker Schweik, e, Hizmetler dedik, e, Üç Kız Kardeş, Kahramanın el kitabı, işte i̇lham görün, Algör'ün e, Albayım beni nezat ile evlendir ve Fakat Müzeyyen bu derin tutku isimli romanlarından uyarlanmış mesela. Elif Şafak'ın bir dönem çok tartışılan romanlarından Boboviç, Türkiye'de ilk kez sahnelenecek e, 23-24 Mayıs'ta. E, Macbeth e, var, Martı var, Çehov'un e, klasikleşen eserinden. E, Coriolanus var. Vanya, Sonya, Maşa ve Spike aslında bu doğrudan bir e, uyarlama değil ama Çeho oyunlarına göndermeler yapan bir oyun bu. E, Hakkari'de bir mevsim. E, Sarı Zandalya ekibinin yeni oyunuymuş bu. E, i̇şte Ferit Edgün'ün aynı adlı romanından, e, Hakkari'de bir mevsim romanından uyarlanan oyun. Yönetmenliğini Yiğit Tuna ve Çağdaş'a ikinci şişman yapmış. Nazık Mith'in Kuvay Milliye destanı yine 18-19 Mayıs tarihlerinde gösterilecek. Bir de bu bir yıl diyelim 20. festival olması vesilesiyle bir özel yayın hazırlanıyormuş. 1989 yılından bu yana gerçekleştirilen 20 festivalde sahnelenen yerli ve yabancı oyunlarla ilgili ayrıntılı e, bilgi içerecek bir kitap yayınlanacak. Ayrıca bu 20 yıl boyunca e, festivalin direktörlüğünü yapan Dikmen Gürün ile e, İstanbul Tiyatro Festivali direktörü Leman Yılmaz'ın bir söyleşisi de yer alacakmış bu kitapta. E, bir katalog kitap olarak nitelendirebiliriz. Bu da yine Mayıs ayında. 20. festival kitabı olarak izleyicilere, okurlara bir anlamda sorulacak. Tabi bu saydıklarımız çok küçük bir bölümüydü ama edebiyatla daha çok ilişkili olan oyunlardan bahsetmeye çalıştık. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org slash tr'den bilgi edilmek mümkün. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.